Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim. Alhamdulillahü Rabbi'l Âlemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi bi ihsan ila yomü din. Raziyettü billehi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 Yaptığımız ve yapacağımız bütün işlerin, khasetan bu dersimizin hayırlara vesile olmasını, yine alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'dan niyaz ediyorum. Esselamu ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem kardeşlerim, derse geçmezden evvel, malum, adet haline getirmiştir gasıp Yahudiler Ramazan ayının başı olmasıyla birlikte ciddi manada Müslüman kardeşlerimize Filistinli kardeşlerimize Gazze'li kardeşlerimize bir katliam yapmaktadırlar. Bundan ötürü dersime başlamadan evvel gasıp Yahudi ve mücrimlerin katliamlarına düçar kalan ve ahirete irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah subhanahu ve Teala mümin ve müminelerin şehadetini kabul buyursun. Rabbim özelde Gazze ve Filistin, mukaddes topraklar genelde ise Müslümanların beldelerini bir an evvel kafirlerin işgalinden kurtaracak Hayırlı komutanlar, hayırlı raşit halifeler bizlere ikram etsin. Allah bu dualarımıza şu mübarek Ramazan aylarının yüzü hürmetine dua et, kabul etsin, icabet etsin inşallah kardeşlerim. Kardeşler, Bakara suresi 25 ve 26. ayeti kerimeleri bugün işlemeye çalışacağız inşallah. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Azimuşşan'ın mucizeli noktasında inkar edenler ve Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olduğunu inkar edenlere ne yaptı? Cehennem ateşiyle tehdit etti. Şimdi bugünkü işleyeceğimiz ayeti kerimede ise kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala müjde ile başlıyor. وَبَشْرِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا diye başlayan ayeti kerimeyi bugün işleyeceğiz. Ama bir önceki ayeti kerimeye baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala hani onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyor ya cehennemi tasvir ediyor. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar edenlere Cehennem tehdidiyle hitap ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Sadece bu konu değil. Benim esas bugün sizlerle bu ayeti kerimeyle birlikte paylaşmak istediğim bir husus vardır kardeşlerim. O da müjde ve tehdit konusu. Ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. İlk önce onu beyan edeyim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال وهذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى mealan mefune aliveriyorum kardeşlerim. İman eden ve salih amelleri, amel edenleri müjdele. Neyle? Cennetle, cennetin nimetleriyle, orada ebedi kalacaklarıyla alakalı olarak. Hatta e, ezvac-ı mutahhara, tertemiz zevceler. Ve Allah subhane ve teala hepimizin üç aşağı beş yukarı bildiği kardeşlerim cennet nimetlerinden bahsediyor. Hocam bu ayeti kerimenin neresi tefsir edilebilir? Doğru. Çünkü biz cennetin nimetlerini şu anda Allah'ın bizlere haber verdiği kadar ancak tasavvur edebiliyor ve tahayyül edebiliyoruz. Ama kalkıp bugün cennette bir meyvenin hacmini de konuşacak, tartışacak da değiliz. Çünkü bizim bugün Kur'an'ın hayatımıza meşale olmasına ihtiyacımız vardır. Öyleyse bugünün vakasına Kur'an'ı indirgeyebilmek durumundayız. O zaman bu ayetin bize bir mesajı var. Bu ve buna benzer ayetlerin. Ne dedim dersimin girişinde? Dedim ki bugün inşallah müjde ve tehdit kavramları üzerinden bize lazım olan azı çıkıp gideceğiz inşallah buradan. Müjde ve tehdit. Kur'an'ın iki sütunudur. Bunun üzerine oturur. Allah ya tebşir eder. Allah Subhanahu wa teala tebşir eder müjdeler innellezine amenu ve amilu enne lahum cennet <Sessizlik> subhanallah Allah cennet müjdeliyor Ve da diyor ki cehenneme ve bi'sel mesir hazreti ali radıyallahu an buyuruyor ki cehennem ayetini okuduğum yoktur ki tüylerim diken diken olmasın tabişir Müjde ve tehdit. Kur'an'ın ve Allah Subhanahu ve Te teala'nın bize olan hitabının iki ana sütunudur. Çünkü cennet ve cehennem. Başka bir ifadeyle müjde ve tehdit cennet ve cehennemdir. Yani bir mümin açısından akibettir. Ya hayırdır ya da şerdir kardeşlerim. Altını ısrarla çiziyorum. Bugün bize lazım olan nokta burasıdır. Bizler eğer müjde ve tehdit konusunu layıkıyla kavrarsak Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir kul olma yolunda büyük bir mesafe kat ederiz. Şöyle bir cümle kullansak yerinde olur diye düşünüyorum. Not eden kardeşlerimiz için. Akıbet bilinciyle hareket etmek ameli koordine eder. Tekrar ediyorum. Akıbet bilinciyle hareket etmek, yani müjdeye mazhar olacağım, tehdide mi düçar kalacağım, cennetle mi şerefleneceğim, cehenneme mi sürükleneceğim, akıbetiyle hemhal olmak ameli koordine eder. Bugün bizim amelin koordinesine ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Var. Bugün birileri veya bir şeyler bizim amelimizi koordine etmeli. İşte nedir biliyor musunuz o koordine eden? Hani komandant deriz ya nedir o? Müjde ve tehdit konusu canlı tutulduğu takdirde hangi Müslüman ola ki cesaret ede ki cehennem ateşine sürüklensin. Hangi Müslüman ola ki Allah'ın müjdesinden beri kalsın bile bile. Vallahi mümkün değil. Akıl bir mümin ve Müslüman için böyle bir şeyin tasavvuru mümkün değil. Akıbet bilinci dedik. Hasan el Basri rahimahullah bir gün yolda yürürken Tabidendir Hasan el-Basri. Muhteşem bir alim olmuştur. Işık tutmuştur hala günümüze. Bakın akibet bilinci dedim ya canlı olacak. O bağlantı canlı tutulursa kimse o müminin önüne geçemez subhanallah. قِيْلًا selam سَلَامَا'ya doğru yol alır. Allah onu selametle karşılar cennet kapılarında. Ama bu bilinç canlı olursa Allah bize müjde veriyor ayet-i kerimenin başında. İyi yani cennet, iyi meyve, işte ne bileyim, zevceler değil. Bu müjde bizi hareketlendirmeli. Tehdit ise bizi ürkütmelidir. Hasan Basri yolda yürürken önünde bir genç böyle çok e, abartılı bir şekilde kahkaha atar. Çok abartılı yani. Tabii konumuz kahkahanın atmanın caiz oldu veya haram oldu meselesi değildir. Bir yere gelmek istiyorum. Hasan el Basri bize 1200-1300 sene öncesinden bir şey öğretmiş. Bir şeyin koordinesi burada lazım. İşte o da müjde ve tehdittir. Cennet ve cehennem algısıdır. Kahkana atınca yavrum bakar mısın der Hasan el Basri. Buyur amca. Der ki sen sıratı geçtin mi? Subhanallah. Sen sıratı geçtin mi? Yok amca. Yani sıratı nerede geçeyim işte. Burada gidiyorum yani. Ha, Peki cennete yahut da cehenneme gideceğin mi belli oldu? Allah'ın müjdesine mi mazhar oldun? Allah'ın tehdidinden mi berisin? Diyor ki yok amca. Ondan da beri değilim. Diyor ki o zaman akibetin müjdeye mi mazhar tehdide mi düçar kalacağın belli değil ne kahkaha atarsın be evlat dedim ya burada tartışma konumuz kahkanın caiz olduğu ya da olmadığı meselesi değil ama akıbet bilinci ameli koordine eder dedik vallahi öyledir akıbet bilinci ameli koordine eder ameli ya salih kılar ya da seyyik kılar. Ya hayır kılar ya da şer kılar. Bu bilinç Müslüman'ı adam gibi adam yapar. Şöyle tasavvur edin kardeşlerim. Birçoğu öğrenci görüyorum daha genç maşallah. Bu salonu dolduran kardeşlerimizin kahir ekseriyeti öğrencidir, öğrenci aşamasındadır. Öyle olmayanların da ruhu gençtir yani en azından. Elhamdülillah. Kardeşlerimizin müjde ve tehdit konusunu daha iyi anlaması adına veriyorum bu örneği. Bakın amelin koordinesinden bahsettim ya. Vallahi inanın müjde ve tehdit konusu layıkıyla kavransın bizim önümüzde kimse duramaz. O kadar iddialı. Basit bir örnek vereyim. Birçoğumuz öğrenci değilse de velidir. Öğrenci yetiştiriyordur. Ebeveyndir. Şunu her baba ve anne çocuğuna mutlaka söylemiştir. Yavrum, derslerine çalış. Eğer derslerinde başarılı olursan, elin kalem tutar. Veya da sınıfı geçersen sana iyi bir tatil. Ama sınıfı geçemezsen, sana iyi. Hı? Ha, burada... Kastım yine sanayide çalışmanın hakirliğini değil. Ama ağır işte çalışmak çocuğa ağır geleceği için hep bunu söylemişizdir. Bir ustanın yanına veririz yani çocuğumuzu. Ama inanın bu müjde ve tehdit bu öğrenciye yön vermiyor mu? Veriyor. Akil olan öğrenci akıbetini düşünen bunun üzerine tefekkür eden bir öğrenci Can hıraç o sınıfı geçiyor. Niye biliyor musunuz? Ustaya gitmek istemiyordu ondan. İşte akibet bilinci ameli koordine eder dedik. Şimdi gelelim ayeti kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve benşirin lezine amenü ve aminu Allah iman eden ve salih amel edenleri müjdeliyor ve Rasulüne diyor ki müjdele Allah-u Ekber müjdele neyi salih amel ve iman edenleri salih amel işleyenleri ve imanla mashar olanları müjdele neyle enne lahumul cennet cennet cennet ötesi yok vallahi Gayemiz bu değil mi kardeşler? Vallahi bunun için uğraşıyoruz. Bir müjdeden bahsediyoruz. vehutta cehenneme ve bi'sel masir. Allah cehennemle tehdit ediyor. Yapmayın diyor. Size azap ederim diyor. Başınıza zebaniler dikerim. Yanan derinizi tazeler. Tekrar yanmasını sağlarım diyor Allah. Tehdit ediyor. Uyarıyor Subhanahu ve ta'ala. Ama gelin kardeşler bizler müjde ve tehdit olgusunu sahabelerden öğrenelim. Cennetle müjdelenen sahabeler diyoruz. Bakın yine aynı müjde ifadesi geçti. Dikkat edin. Peki o cennetle müjdelenen sahabeler ne yaptı da cennetle müjdelendi? Söyleyeyim mi? Müjdeyi ve tehdidi o kadar iyi anladılar ki, Vallahi Allah müjdelendi ise onu kimse durduramadı. Ama eğer ki Allah onu tehdit ettiyse, Vallahi alemin kralı onu o amela yaklaştıramadı. Sahabe böyle cennette müjdelendi. Müjde ve tehdit olgusunun nasıl olacağını İki tane örnekle zenginleş zenginleştirmek istiyorum müsaade ederseniz. Allah bize de böyle bir müjde ve tehdit anlayışı ikram etsin. Subhanallah. Onun için bu ayetleri wa bashirillezine amenu ve salihati okuyup geçmeyelim. Allah bize cennet müjdelemiş. Gelin de Cennet müjdesine tavrımız, yaklaşımımız, mantalitemiz Umeyr İbni Humam gibi olsun El Ansar. Umeyr radıyallahu anh. Müjdeye nasıl kulak verilirmiş gelin de bize Umeyr öğretsin. Enes radıyallahu an tahriç eder bu hadisi. Müslim'de geçer. Der ki, Resul aleyhissalatü vesselam ve sahabeleri Bedir'e geldiler. Müşriklerden önce yerleştiler. Ve Allah'ın Resulü sahabelerine doğru döndü, baktı ve şöyle seslendi. O sarii'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardh u'iddat lil Allah'ın Resulü sahabelerine bunu söyledi. Müjdeyi unutmayın ha. Bedir müşrikler bekleniyor. Allah'ın Resulü sahabelerine dönüyor ve diyor ki Osari'u ila magfiratin min rabbikum Koşun. Nereye? Nereye kardeşler? Osari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arzuhâ's semâwâti vel ard. Tarif ediyor Allah'ın Resulü. Allahuazza ve celle'nin diliyle. Diyor ki o cennet ki gök ve yer kadardır mesafesi. Koşun ona. Böyle deyince Umeyr o sahabelerin arasından süzülüyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki cennetun arduhasemavati vel ard ya Resulallah. Ya Resulallah gerçekten o cennetin o bahsettiğin gibi mi arası mesafesi o cennet mi? Allah'ın Resulü diyor ki naam. Vel Dikkat edin. Umeyr aynen şöyle diyor. Bakın, bakın. Ne demek? Şu vardır ya bizde daha iyi anlaşılsın diye bizim literatürümüze indirgiyorum. Hakkınızı helal edin. İyi, iyi. Çok iyi. İyi. Bu. Bakın, bakın bu demek Arapçada. İyi. Hani bir arabaya özenirsin de iyi, iyi. Ya bir kampanya olur da duyarsın çok iyi ya bu bakın bakın bu demek iyi Allah'ın Resulü onun bakın bakın ifadesini ucubetle karşılamış diyor ki ya Umeyr ne oldu ki böyle bakın bakın dedin dedi ki ya Resulallah Vallahi dedi eğer sen onu müjdeliyorsan onun dedi müjdesi beni heyecanlandırıyor Vallahi onun için iyi iyi dedim. Umunur ki o cennet ehlinden olurum ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdeye Allah'ın ve Resulü'nün müjdesine tamah eden sahabesinin sırtını sıvazlar ve der ki sen zaten cennet ehlindensin ya Umayr. Olsun. Tavra bak tavra. Allah'ın Resulü gittikten sonra Umayr Hurma yemekle meşguldür Başlar hurmayla konuşmaya Umeyr Der ki eğer ki bana cenneti Allah ve Resulü ise Seni yiyip Ve seninle oyalanacak kadar Benim vaktim yoktur der Günlerdir aç olan karnını Hurmayla doyurmaktan vazgeçer Allah'ın ve Resulünün müjdelediği Cennetine koşar Anas der ki o hurma yemeden şehit oldu Şimdi soru geliyor kardeşler. Soru. Bu sahabeyi harekete geçiren ne? Müjde. Onu müjdeleyen Allah'tır Allah. kayıptan birileri değil. filan değil, fulan değil. Eğer ki o müjdenin sahibi Allah'sa aynı sahabe gibi davranılmalı değil mi? Subhanallah. Şu hurma yemek kaç dakikamızı alır ya. İşte az önce hepimiz oruçtan çıktık. Bakın tevafık oldu. Ben yedim iki tane, üç tane hurmayı daha müezzin ezanı bitirmeden. Vallahi sahabe de aynısını yapabilirdi Omeyr. Ama dedi ki ben cenneti istiyorum. Seninle oyalanamam. Hurmalarla konuşuyor. Allah bize böyle anlayış inayet etsin. İkinci örneğim. Önemli olduğu için iki tane örnek seçtim kardeşler. Müjde ve tehdit anlaşılsın istedim. Yarın nasip olursa açtığımız zaman وَبَشْرِ اللَّذ۪ينَ اٰمَنُوا diye bir ayet okuduğumuz zaman yüzümüz gülsün. Cennete tamah edelim. Cennetin amellerini sergilemek için koşuşalım. Ama وَجَهَنَّمَا وَبِئْسَ الْمَصِيرَ ayetini okuduğumuz zaman da kalplerimiz ürpersin. Hazreti Ali radıyallahu anh gibi böyle ayağa dikilmeyen tüyümüz kalmasın. Vallahi onun için anlatıyorum. İkinci örnek kimden? Kim anlatsın bize? Enes i̇bn Nadir radıyallahu anh'ı anlatsın. Hepinizin bildiği bir örnek belki ama hatırlatmak adına belki paylaşmayı uygun gördüm. Enes bin Nadir radıyallahu an. Müjdeye, müjdeyi duyanlar Bedir'de müjdeye nail oldu. Ama Enes bin Nadir Bedir'de yoktu. Allah ona Bedri nasip etmedi. Allah'ın Resulüne geldi ya Resulallah. Allah bana Bedri nasip etmedi. Ama Allah'a kasem ederim ki eğer Rabbim benimle seni bir gazveye şahit tutarsa Allah Resulü ve müminler ne yapacağımı görecektir. Söz verdi Allah'ın Resulüne. Anas bin Nadir radıyallahu anh. Gerisini bize kim anlatsın? Enes İbn Malik anlatsın. O tahric etmiştir bu hadisi. Enes bin Nadır Uhud'da biliyorsunuz bir ara böyle müminler gevşemişti. Sıkıntıyla sıkıntıyla karşılaşmışlardı. Böyle dağılır gibi oldular. Ama Enes bin Nadır ısrarla düşmanın üzerine koştu. Ve herkes kaçarken enes koşuyordu. Çünkü söz vermişti. Müjdeye mashar olmak istiyordu. Saad ibn Muaz radıyallahu anhı gördü. Giderken karşılaştı. Dedi ki, ey Saad ibn Muaz, Allah'a yemin ederim ki cenneti istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve vallahi bunu bana Allah ve onun Rasulü müjdeledi. Dedi ki ey Saad bin Muaz, "Aha şu Uhud'un etekleri var ya. Vallahi ben cennetin kokusunun oradan ağır geldiğini görüyorum. Ben diyor oraya doğru gidiyorum." Ve Saad bin Muaz da der ki: "Biz ondan sonra o kalabalığın arasında Enes'i bir daha göremedik." o dedi cennetin kokusu nereden geldiyse oraya koştu Allahu akbar ne hale gelmişti Enes Enes i̇bn Nadır ne hale gelmişti Enes bin Malik söyler onu der ki vallahi onu aynı zamanda müsle yapmışlardı ne demek müsle gözünü oymak işte kulağını kesmek organlarının içini dışını çıkarmak Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu an onu dedi sadece kız kardeşi tanıyabildi. Allahu akbar. Soru şu önce nefsime sonra size Enes i̇bn Nadr'i cennete sürükleyen cennetin kokusuna doğru koşmasına neden olan ne neydi? Müjdeydi. İnne Allahe la yukliful mi'atı. Eğer ki cennet müjdesinin sahibi Allah'sa, Allah vaadinden dönücü değildir. İnne Allah la yuhliful miiad. Allah vaadinden dönücü değildir. Allah Subhanahu ve Teala bizlere böyle anlayışlar nasip etsin kardeşler. <gülüyor> Bu ayeti kerimeyle birlikte 26. ayeti kerimeye geçecek olursak kardeşler Allah subhanehu ve Teala bu ayeti kerimesinde İstağfirullah inna Allah la yastahi an yadriba meselen ma ba'udatan diye ayeti kerime devam eder. Ayeti kerimede Allah subhanehu ve Teala Müjdeyi verdikten sonra salih amel işleyen ve iman edenlerin nasıl bir akıbetle mükafatlandırılacaklarını haber verdikten sonra başka bir konuya geçer Allah subhanahu ve teala. Buyurur ki Allah size sivri sivrisineği örnek vermekten kocunmaz. İşte bu ayettir o. Allah Subhanahu ve Teala başka bir farklı bir konuya geçer tamamen. Akidevi bir konuya geçer. Der ki Allah size bir sivri sinek ve daha da ötesinden örnek vermekten asla kocunmamıştır. Ve ayet-i kerime şöyle devam eder kardeşlerim. Fe'mellezine amanu feya'lemun ennehu'l hakku min rabbihim. Onun Rabbi Rab tarafından bir hak olduğuna iman eder. Kim iman edenler. Yani sivrisinek örneğinin Müslümanlar katında bir değeri vardır. Allah subhanahu ve teala bunu demeye çalışıyor. Ama kalplerinde problem olan insanlar ise bu konuda şöyle derler. Yani Allah subhanahu ve teala durup dururken niçin sivrisine örnek veriyor? Ve Ayet i kerime bu minvalde devam ediyor kardeşlerim. Şimdi biz bu ayet-i kerimeden bugün neyi çıkartacağız? Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın ''İnnallâhe la yestahyi'' ''Allah kocunmaz diye ayetle başlamış olması, böyle bir kelam kullanmış olması, daha önce sivrisinek yahut da sinek örneğinin kullanıldığından ötürü kafirlerin ve müşriklerin rahatsızlığını dile getiriyor bu ayet-i kerime. Rahatsız olmuşlardı. Daha önce Allah subhanahu ve Teala'nın Hac suresinde sinekle ilgili bir örnek ve bir ayet-i kerime zikretmişti. Dikkat edin. Bu ayet-i kerime bir küfrün akidesine nasıl çatılır onu öğretiyor bize. Bunun için tefsirimizin konusu yaptık bugün için. Akide çatışması diyoruz değil mi Mekke'de? Siyasi çatışma diyoruz, fikri çatışma diyoruz. İşte akidevi çatışma böyle başlar. Allah subhanahu ve teala Hac suresinde diyor ki, dikkat edin insanlar, Allah size bir örnekten haber veriyor. Diyor ki, örnek verdiği nesne, objenin kendisi nedir? Sinektir. Diyor ki Allah subhanahu ve teala, siz ve sizin taptıklarınız, dikkat edin subhanallahı, Buna benzer ayet-i kerimeler çoktur. Akidevi çatışma, lütfen bu ibareyi unutmayın. Bugün lazım olacak. Yine alacağımız, yanımıza alacağımız azıklardan bir tanesi de bu olsun bugün için. Akidevi çatışmanın alasını yapmıştır Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dimdik karşılarına durmuş, aynı bu sinek ayetinin olduğu gibi, şu ayeti kerimeyi de zikretmiştir yeri geldiğinde. ''İnnekum ve ma te'abudûne min dûnillâhi hesabu cehennem entum lehâ vâridûn'' ''Siz ve sizin taptıklarınız cehennemin yakıtı olacaksınız.'' diyordu. Kime? Müşriklere ve müşriğin taptıkları putlara. Öyle değil mi? Bugün küfrün akidesine çatmak böyle bir şey olsa gerek. İşte Allah Hac suresindeki ayet-i kerimde diyor ki o siz siz onların taptıklarını bir araya toplasanız bir sineyi yaratamazlar. Ayet bitse iyi ha. Allah subhanehu ve teala diyor ki yaratmayı da geçtik. O putların diyor üzerinden onlara ait bir şey alsa onu dahi almaktan acizdir diyor sizin putlarınız. Diyor ki subhanehu ve teala da'u fattalibu vel matlub. Ayet böyle bitiyor. İsteyen ve kendisi kendisinden istenen acizdir diyor Allah subhanehu ve teala. Şimdi sizlerden bir var kardeşlerim. Bu akidevi çatışmayı tasavvur etmenizi istiyorum. Mekkeli müşriklerin nezdinde putlar ne kadar önemliydi? Çok Allah'ın Resulünü ve sahabelerini katledecek kadar çok. O kadar önemli. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ cehennem diyordu ama Allah'ın Resulü. Bu ayeti kerimeyi okuyordu. Siz ve sizin taptıklarınızın yeri cehennemden başka bir yer değildir. Şimdi bu sinek örneğinde de bir tasavvur edin. Onlar için latı, uzzası, menatı, her şeyden değerliyken, kainatın yöneticisiyken onların nezdinde çıkıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin putlarınız bir sineği dahi yaratamaz. Haydi yarattı, yaratamaz da size ait bir şeyi alsa vallahi ona diyor tekrar almaya gücünüz yetmez. Bir tasavvur edin bu vallahi onları acıtır. Mekkeli müşrikleri acıtır, acıtır. Onlara dokunur bu. Bu meydan okuyuşun alasıdır. Peki niye? Şimdi soru şu. Allah niye bir sivrisinekle onları bu, böyle bir teşbihle neticelendirdi? Söyleyeyim kardeşlerim. O da onları aciz düşürmek. Aciz düşürmek. Bir düşünün. Onların kainatı yönettiğini iddia ettikleri putların bir sivrisineğin aldığı şeyi geri alamayacaklarını iddia ediyor ve bu manada meydan okuyor Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akber. Çok ciddi bir meydan okuyuş değil mi? Evet. İşte bu bize neyi öğretmeli bugün? Bugün kafirlere, müşriklere, Allah Azza ve Celle'nin varlığına inanmayanlara acziyetlerini hissettireceğiz. Bir örnek vereyim. Kendi hayatımdan canlı. Acziyeti hissettirmek dedim ya. Geçen haftanın da kısmen konusu buydu. Ama sivrisineğin aldığı bir şeyi geri ondan alamayacak konusunda iddialı bir meydan okuyuş. Vallahi onların acziyetinin beyanıdır. Bir gün bir Hollandalı'ya İslam'a davet ettim. Canlı kendi örneğimi anlatıyorum ha. Hikaye değil. İslam'ı anlattım. Birinci oturum, ikinci oturum, üçüncü oturum. Baktım olmuyor. Dedim ki bu işin bir çaresi var. Ne? O kafire acziyetini hissettirdim. Aciziyetini hissettirdim. Bazı örnekler verdim kendisine. Benim ağzımı tıkadı, dedi ki daha fazla konuşma yoksa iman edeceğim. <gülüyor> Allahu var. Aynen bu. Ağzımı tıkadı, dedi ki fazla konuşma. Konuşursan da ben dinlemiyorum. Çünkü dedi az daha konuşsan vallahi iman edeceğim. Çünkü dedi azziyetimi hissettim. Allah bu emsalleri, bu teşbihleri boşuna getirmiyor kardeşlerim. Ama beni bir örnek var ki o kadar etkiler, o kadar etkiler. Aklıma geldikçe okurum. Bir kafire Allah Azze ve inanmayana da bu ayetten ilham alarak aciz düşürmeye çalışırım. İşte bu ayetleri Allah Subhanahu ve teala boşuna zikretmiyor kardeşlerim. Hangi örnek biliyor musunuz? Kur'an-ı anlatıyor bunu bize. İbrahim aleyhisselamın vakası. Hepiniz hatırladınız değil mi? Az çok tahmin ettiniz neyi anlatacağımı. Balta meselesi. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın varlığına çağırır. Ses yok. Kimse İbrahim Aleyhisselam'ı tabir yerindeyse hesaba katmaz. Der ki ya Rabbi ben nasıl bir şey yapayım da bunların inandıklarının aciz olduğunu ama bu acziyetin de üstünde her şeyin mutlak sahibi bir Allah'ın olduğunu anlatayım. Ve aklına bir fikir gelir. Hepinizin bildiği gibi. Girer onların putanesine, bütün putları kırar. Büyük putu da sağ salim bırakır tabir yerindeyse. Baltayı da onun boynuna asar. Allah'ın kelamından konuşalım. Geldikleri zaman o müşrikler Der ki: "Qalu ve enta fa'alt ya Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza? İbrahim Aleyhisselam ne der? Der ki: "Qala bel fa'alahu kabiruhum in Allahu ekber. Der ki gidin ona sorun. Bak o büyükleri sağ salim duruyor. Balta da onun boynunda. Gidin ona sorun. Daha bitmedi. Gidin ona sorun dedikten sonra esas vuruş geliyor. Diyor ki Eğer o konuşabiliyorsa anlatsın. Anlatsın. Eğer oysa ben yapmadım diyorsa veya yaptım diyorsa eğer aciz değilse, muktadir ise savunsun kendisini. Her şeyden ses var ama o puttan ses yok. Niye? Acizdir çünkü. Burada ben bu örneği niçin e, gündemimize aldım kardeşlerim? İşte Allah subhane ve teala Kur'an'ı azimuşşanında ve ayeti celillerinde. Küfrün akidelerine vurabilmek için onların acziyetlerini hissettirmeyi bize öğretiyor. Hissettireceksin. Bugün küfrün akidesine vuracaksın. Biz mesela bugün küfrün tabir yerindeyse acı meyvesi olan kapitalizmi vuruyoruz değil mi? Onun özgürlüklerine vuruyoruz. Nasıl? Acziyetlerini hissediyoruz, hissettiriyoruz. Öyle değil mi? Özgürlükleri kendileri çıkardılar ama kendileri şikayet ediyorlar. Vallahi ben burayı kaçırmam. Alırım onu, onların acziyetini kullanmak adına ne yaparım? Tevdi ederim onlara. İşte bu örnekleri sık kullanmak lazım. Ve onun için ben bugün tefsirimizin konusuna böyle bir örneği dahil etmek istedim. Kerim kardeşlerim. Bu Ayet-i Kerime ile birlikte Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, bakın Ayet-i Kerime böyle noktalanıyor. Bu örnekler kimilerini hidayete sürüklerken, yönertirken kimilerini ise dalalete sürükler. Bu tamamen aynı benim ağzımı kapatanın misalidir. Kapatmasa belki iman edecek. Dinle mübarek o örneği dinle de iman et. Ama tıkadı değil mi? Örneği adziyeti duymak istemedi veyahut da duymak istedi ısrar etti ne yaptı dalalete sürüklendi gitti. Onun için gündemimiz küfrün adziyetini hissettirmek olsun. Ve bizim elimizde Kur'an azimuşşan gibi kainat gibi ayetler mevcut. Onun için kardeşlerim bu ayet-i kerimeden böyle bir ders çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Bir de aslında bir berberin hikayesi var. Mesele tefsir dersini hikaye formatında boğmak değil. Ama yoksa bu ayet-i kerime ancak bu şekilde anlaşılır. Hepinizin bildiğidir. Bunun gerçek olduğu rivayet edilir. Adamın bir tanesi berber koltuğuna oturur. Ve berber Allah'a inanmaz. Tıraş yaparken Berberlerin en üstün özelliği çok lafıyor, laf yapıyor olmalarıdır. Vakit yoksa geçmez. Yine laf lafa açar. Berber Allah'a inanmaz. Berber koltunda oturan ise Allah'a inanır. Örnekler verir, sinek verir, ankabut, örümcek verir falan ama yok. Berberin iman edesi yok. Allah'ın varlığına inanmaz. Çıkıp giderken tıraş olan kardeşimiz, sokakta Allah'ın bir lütfudur, saçı başı birbirine karışmış bir adam görür. Ama ondan önce o Allah'a iman etmeyenin argümanı vardır. İman etmediğini temellendirmiş bazı esaslara. Demiş ki Allah olsaydı hasta adam olmazdı, Allah olsaydı işte savaşlar olmazdı. Allah olsaydı kıtlık olmazdı. Allah subhane ve teala olsaydı Afrika bu halde olmazdı vesaire vesaire. Argümanlarını çoğaltmış. Şeytan dostu olmuş onun. Tam işte bu Allah olsaydı olsaydı sıralamış ya. Tam böyle berberin kapısından çıkarken tıraş olan adam. işte Allah'ın bir lütfudur. Saçlı sakalı birbirine karışmış bir adam görmüş. Dönmüş berbere demiş ki ben yeryüzünde berberin olduğuna inanmıyorum. Şimdi bakın aciziyeti hissettirecek. Demiş ki demiş az önce tıraş olduğun kim? Benim işte, işte. Berber yazıyor benim. Berber benim. Varım. Demiş ki yoksun. Ya varım. Demiş ki şu adamı görüyor musun? Evet. Bakın tıraş olmamış. Eğer kainatta berber olsaydı o adam tıraş olurdu. Ondan sonra berber demiş ki o adam bana gelmediyse ben ne yapayım? Tabi tıraş olanlar demiş sen Allah'a gitmediysen Allah ne yapsın. <gülüyor> onun için aziyetini hissettirmiş. Ve onun hayrına vesile olmuş. Biiznillahi ta'ala. Onun için bu tür ayet-i kerimeler bize belki kafirler karşısında onların aziyetini hissettirmek adına ne yapmalı? Bizi donatmalı diye düşünüyorum kardeşlerim. İnşallah Subhanahu ve ta'ala e, bizlere bu ayeti kerimeleri hakkıyla anlamayı nasip kılsın. Öncelikle bana söylediklerimle ve sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip kılsın. Allah subhanehu ve teala bizleri rızayı ilahisinden ayırmasın. İlk başta yaptığım duayı ehemmiyetinden ötürü bir daha yapmak istiyorum kardeşlerim. Allah Subhanahu ve teala bugün yeryüzünde mustazaf olan ve zulme duçar kalan bütün kardeşlerimize ve özellikle Gazze'de, mukaddes topraklarda bu zulme duçar kalan kardeşlerimize yardım etsin. Allah subhanehu ve teala gasıb Yahudilere bir an evvel hadlerini bildirecek hayli bir nusret göndersin. Allah subhanehu ve teala bizleri bizlere o nusreti bizim elimizle ihsan etsin. Allah subhanehu ve teala bizlere dünya gözüyle raşir bir sancağı altında kafirlerin Zillet içerisinde müminlerin ise izzet içerisinde yaşadığı günler görmeyi nasip buyursun. Allah سبحانه و تعالى hepinizden razı olsun. Sûhân Rabbika Rabbil İzze Tâma Yâsifûn Vâsalamun ʿAla Al-Mursâlin Vâl-Ḥamdu Lillâhi Rabbil ʿAlameen Lillâhi Taʿala Al-Fâtihah.